Gururları, akıllarını aşan Anemolyalılar, ütopyaların gözünü kamaştırmak için tanrısal ve parlak kılıklarla gelmeyi kararlaştırmışlardı. Anemolyalıların büyük beyleri olan üç elçi, arkalarında değişik renkte ipekliler giymiş yüz kişiyle gözüktüler. Elçiler baştan aşağı süsler, yıldızlar içindeydi. Omuzlarında sırmalı bir kaftan, boyunlarında altın gerdanlıklar, kulaklarında altın küpeler, Parmaklarında altın yüzükler, başlıklarında pırıl pırıl inciler, elmaslar vardı. Kölelere, mahkumlara ceza olarak takılan, çocuklara oyuncak diye verilen ne varsa hepsini takıp takıştırmışlardı. Geçtikleri yollara dökülen, yoksul kılıklı ütopyalara bakıp da, kendi süsleri püsleriyle, tavus tüyleri, boyalı şemsiyeleriyle böbürlenen elçilerin hali görülecek şeydi. Öte yandan ütopyaların davranışlarından anlaşılıyordu ki, Bu yabancılar tahminlerinde fena halde avlanıyorlardı. Cakaları onlar üstünde bekledikleri etkiyi yapmaktan çok uzaktı. Önemli nedenlerle yabancı memleketlere gitmiş birkaç bir Ütopya'da dışında herkes cafcaflı kılıkları ayıplayarak, acıyarak bakıyordu. Birçokları en kılıksız uşakları elçi diye selamlayıp asıl elçilere aldırış etmiyorlardı. Çünkü onlar köleler gibi altın zincirler içindeydiler.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 Oysa bu bencil para babalarının ne türlü cimri olduklarını ve onların bütün hazinelerinden metelik koparamayacaklarını çok iyi biliyorlardı. Ütopyalıların böyle düşünmeleri hem edindikleri bilgilerden, okudukları kitaplardan, hem de bizim çılgınlıklarımıza yer vermeyen devlet düzeni içinde gördükleri eğitimden geliyordu. Gerçi çok küçük bir azınlık el kol işlerinden kurtulup sadece düşüncesini geliştirme yoluna girebiliyordu.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 Hayatın sevinçli sofrasına ortakça oturmaya çağırır. Bu çağrı haklı ve akla uygundur. Ütopyalılara göre hiç kimse başkasının üstünde değildir. Yaradan yalnız onu güzel yaşatmaya mecbur değildir. Tabiat herkese aynı bedeni, aynı sıcaklığı vermiş, aynı sevgiyle kucaklamış hepsini. Başkalarının rahatını kaçırıp kendi rahatını arttırmak tabiata karşı gitmektir. İşte bunun için Ütopyalılar,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 Kendi rahatını sağlamaya çalışırken başkasını rahatından etmek haksızlığın ta kendisidir. Buna karşılık başkasının rahatı için kendi zevklerimizden birazına olsun feda etmek soylu bir insan yüreğinin belirtisi sayılır ve böyle davranan insanlar zaten feda ettiği zevkten çok daha fazlasını bulur. Hem ettiği iyiliğin er geç karşılığını görür hem de iyilik ettiği insanın minnet duyguları feda ettiği zevkten daha tatlı gelir ona.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 Fizyolojik görevlerin bedende fazlasıyla artan bazı maddeleri dışarıya atması da bu türlü bir keyiftir. Bağırsakların salgıları, cinsel boşalmalar, herhangi bir kaşıntının sürtme, tırmalama ile giderilmesi gibi. Bitkin organları onaran, acı veren fazlalıkları atan beden görevleri dışında başka nedenlerden de gelen bize daha vardır. Bu zevk insanın içinde coşan, büyüleyen ve çeken anlaşılmaz bir güç doğurur.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 Harfleri kolaylıkla öğrenip yazıyorlar, kelimeleri tas tamam söylüyorlar, her şeyi çabuk çabuk belleyip akıllarında tutuyorlar, yanlışsız çeviriler yapıyorlardı. Şunu da ekleyeyim ki, başlangıçta bu işe kendi hevesleriyle girenlerden bazıları, sonradan kurultayın kararlarıyla bilgilerini derinleştirmeye zorlandılar. Bunlar en seçkin aydınlar ve yaşlı başlı meraklılardı.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 Böyle bir hasta hayatta artık hiçbir iş yapamadığı gibi canlı bir ölü olarak yaşamakla hem başkalarına yük olur hem de kendileri acı çekerler. Bu dayanılmaz hastalıktan kurtulması ölüme razı olması için hastaya öğütler verilir. Böylece hasta yüreklenerek bizinden bir işkence olan hayatından ya kendi eliyle kurtulur ya da başka birisinin bu işi yapmasına bile bile katlanır. Ölmekle hiçbir şey kaybetmeyeceğini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 Çünkü böyle bir adam soytarının söylediklerine de yaptıklarına da gülmez. Onun kalbini kırar. Zaten soytarıların insanı eğlendirmekten başka marifetleri olmadığına göre nasıl olsa gülmeyenlere hiçbir bakımdan faydaları dokunmaz. Bir adam sakat diye ya da eli kolu yok diye onunla alay etmek çok büyük suç sayılır. Çünkü kendi elinde olmadan sakatlanan değil, bunu bir kusur sayıp da ona akılsızca çatan adamdır asıl ayıplanması gereken.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 Papalar kendi verdikleri her sözü tamı tamına yerine getirdikleri gibi bütün krallara sözlerini tutmayı salık verirlermiş. Buna yanaşmayanlarsa dinin kendilerine verdiği yetkiyi ve gücü kullanarak sözlerini tutmaya zorlanırlarmış. Dini bütün diye bilinen insanların anlaşmalarında imansız davranmalarını haklı olarak çok ayıplarlarmış. Ama yaşayışları ve gelenekleri bizimkilerden çok başka,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 Hatta onu teşvik eder, şeref sayar. Savaşta her kadın kocasının yanı başındadır. Herkesin çevresinde çocukları, yakınları vardır. Aralarındaki bağlar onları ister istemez birbirine yardım etmeye zorlar. Bir kocanın karısız, bir kadının kocasız, bir oğlun babasız savaştan dönmesi büyük bir ayıp sayılır. Onun için düşman var gücüyle karşı koyup da savaş kızıştı mı kıyasıya kan dökülür. Aslında Ütopyalılar savaşa girmemek için ellerinden geleni yaparlar. Kendileri de savaşa girmek zorunda kalınca, o zaman savaştan kaçmakta göstermiş oldukları ölçülülüğün tam tersine atılgan olurlar. Bütün güçlerini ilk çatışmada kullanmazlar. Savaş uzadıkça yiğitlikleri artar ve bir adım gerilemektense ölmeyi göze alırlar. Onlara bu yiğitliği veren, yenilmektense ölmeyi göze aldıran yurtlarında her zaman bulacakları güvenliktir. Ütopyalıların, çoluk çocuklarının geleceği üstüne hiçbir kaygıları yoktur. Ama yiğitliklerin en asıl kaynağı çocukluktan beri okullarda ve cumhuriyetin türlü kurumlarında aldıkları eğitimdir. Hayatlarını boşuna harcayacak kadar küçümsemedikleri gibi, şerefleri gerektirdiği zamanda hayatlarına yüz kızartıcı bir tutkuyla bağlı kalmazlar. Savaşın en azgın anında beraber yaşayıp ölmeye yeminli seçkin bir avuç delikanlı, Düşman ordusunun başkumandanını yok etme görevini üstlerine alırlar. Ona gizlice ya da açıkça uzaktan yakından saldırırlar. Bu delikanlılar saldırılarında durmak dinlenmek bilmezler. Yorulanların yerine hemen taze güçler gelir. Düşman başkumandanı kaçıp kurtulmadıkça bu delikanlılar onun ne yapıp edip ya öldürür ya da esir alırlar. Ütopyalıların zırhları çok sağlamdır.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 Buluşlarını kullanacakları güne kadar gizli tutarlar. Çünkü önceden bilinirse işe yaramaz, gülünç bir oyuncak haline gelir. Bu araçların kullanışlı olmasına ve kolay taşınmasına önem verirler. Düşmanla yaptıkları savaş kesme anlaşmalarına kışkırtılsalar bile yine de sıkı sıkıya bağlı kalırlar. Düşman topraklarını talan etmezler, ekinlerini yakmazlar.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 Kuşatılanlar arasında teslim olmayı salık vermiş varsa onlara mahkumların mallarını verirler. Geri kalan malları bu savaşta kendilerine yardım edenlere bol bol dağıtırlar. Kendileri hiçbir şey almazlar. Savaş sona erince birleştiklerine hiçbir masraf yüklemezler. Her şeyi yenilenlere ödetirler. İlk olarak onlardan gelecek savaşlarda kullanmak üzere para, sonra da büyük gelirli topraklar alırlar.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 Öteki dinler çoktan ortadan kalkmış olurdu. Gel gelelim bir adam tam din değiştirmeyi düşünürken başına bir felaket gelince korkuya kapılıyor ve bunu bir aslantı değil Tanrı'nın bir cezası sayıyor. Sanki terk etmeye hazırlandığı o Tanrı ondan öç alıyormuş gibi. Bizden İsa'nın adını, öğretisini, yasalarını, mucizelerini ve kendi istekleriyle kanlarını dökerek dünyanın dört bir bucağında bir sürü ulusa kendi inançlarını benimseten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 Malda, mükteki bu ortaklık en dürüst Hristiyan topluluklarında hala süre gelmektedir. Her neyse, Ütopyalıların çoğu bizim dinimizi benimsedi ve kutsal vaftis suyunda yıkandı. Ne yazık ki dördümüz arasında hiç papaz yoktu. Böylece Ütopyalılar dinimizin bütün öbür sırlarını bilmekle beraber, ancak rahiplerin yapabileceği bazı törenlerden yoksun kaldılar. Bununla beraber bütün bu törenleri biliyor ve istiyorlar. Hatta aralarında içlerinden birinin rahip olup olamayacağı konusunda canla başla tartışıyorlar. Birisinde seçmeye niyetleniyorlardı ama ben gittiğim sırada seçememişlerdi henüz. Ne var ki Hristiyanlığı yeni kabul edenlerden birini bizim önümüzde adam akıllı cezalandırdılar. Bu adam vaftiz olur olmaz karşı koymamıza rağmen akılsızca duygularına kapılarak İsa'nın dinini övmeye başladı. Bu işte öylesine coşmuştu ki,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 Kimse dininden ötürü kötülenemez. Ütopya'nın kurulduğu sıralarda Kral Ütopus oraya gelmezden önce ada halkının din yüzünden birbirini yediklerini öğrenmişti. Memleketin bu durumda olması Kral Ütopus'un orayı fethetmesini kolaylaştırmıştı. Çünkü çatışan mezhepler birleşecek yerde düşmanla ayrı ayrı savaşıyordu. Ütopus zaferi kazanır kazanmaz ilk işi din özgürlüğünü yasalaştırmak oldu. Buna göre her insan istediği dine mensup olabilir, başkalarını kendi dinine çekmek için elinden geleni yapabilir. Yeter ki bunu tatlılıkla, alçak gönülle, efendice yapsın ve inandıramadığı insanlara karşı zor kullanmasın, onları suçlamasın, ikilik yaratan tatsız sözlerden kaçınsın. Hoşgörül olmayanlar ve bağnazlar sürgün ve kölelik cezalarına çarptırılıyordu. Kral bu yasayı yaparken,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 Bununla beraber ütopyalılar arasında dine fazla sarılıp, bilimi bir yana bırakan, yeryüzüyle ilgili bilgileri hor görenler vardır. Ama tembelliğe ve aylaklığa düşmek de istemezler. Çünkü bu insanlar öbür dünyada mutluluğa ancak çalışmak ve iyi işler görmekle varılacağına inanırlar. Kimi hastalara bakar, kimi yolları köprüleri onarır, kanalları temizler, toprağa çeki düzen verir, taşları kumları taşır.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 Törenlerini yönetirler. Bir çeşit ahlak yargıçları ederler. Uygunsuz bir davranış yüzünden onların önüne çıkmak ve laf işitmek büyük ayıp sayılır. Suçluları cezalandırmak, kralın ve öbür yargıçların işi ise de, rahiplerin yol gösterme ve ayıplama yetkileri vardır. Ahlakça düşük olanları da din törenlerinden yoksun bırakırlar. Bu aforos, ütopyaların en korktuğu bir ceza türüdür.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 Son günleri de trape demişlerdir ki bu da ilk bayram ve son bayram demektir. Tapınakları görkemli zengin yapılardır ve sayıları az olduğu için büyük kalabalıkları alacak kadar da geniştir. Bu tapınakların içi gün ortasında bile alaca karanlıktır. Böyle olması mimarların bilgisizliğinden değil, rahiplerin isteğinden ötürüdür. Çünkü rahiplere göre fazla ışık düşünceleri dağıtır, donuk ışıksa düşünceleri toplar.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 Çocuklar ana babalarının ayaklarına kapanır. İşledikleri bir suç ya da yerine getirmedikleri bir ödev açığa vurulur, af dilerler. Aile içindeki içini dökmelerden saklı kalmış huzursuzluk bulutları dağıtılmış olur ve herkes tapınağa temiz bir yürek ve iyi niyetle gider. Tapınakta herkes beyazlar giyer. Rahipse pahalı olmamakla beraber güzel işlemeli ve değişik renkli elbiseler giyer.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 Tanrı'nın bunu kendilerine sezdirmesi için yalvarırlar. Ama Ütopya'nın devletinden ve dininden daha iyisi yoksa, o zaman da Tanrı'dan onları sürdürmesini ve bütün insanları bu devletin ve bu dinin yoluna getirmesini isterler. Rafael sözlerine devam etti. Size bu devlet düzenini elimden geldiği kadar dürüstlükle anlatmaya çalıştım. Bu devlet bence yalnız devletlerin en iyisi değil.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 Kimsenin hiçbir şeyi olmadığı halde herkes zengindir. Dünyada kaygısız, rahat yürekle, sevinçle yaşamaktan daha büyük zenginlik olabilir mi? Geçim sıkıntılarına düşmeden, karısının ağlayıp sızlanmalarını, yiyecek içecek istemlerini duymadan, oğlunun yoksulluğa düşmesinden, kızının çeysiz kalmasından korkmaksızın yaşamaktan daha mutlu ne olabilir?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 Bütün bunlara karşı toplumdan gördükleri ödül açlıktan ölmektir. Dahası var. Zenginler her gün yoksulların gündeliklerini kıstıkça kısarlar. Devletin en yararlı insanlarına karşı böyle davranmak apaçık bir adaletsizliktir diyeceksiniz ama zenginler bu canavarlığa yasalar yoluyla bir adalet kılığına bürümüşlerdir. İşte bu yüzden bugünün gösterişli devletlerini gözden geçirince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 çoktan Ütopya Devleti'nin yasalarına uyulması gerekir. Çünkü Tanrı'nın bilgeliği, insanların iyiliğinin nerede olduğunu bilmez olamazdı ve her halde Tanrısal ile onlara iyinin ve doğrunun ne yanda olduğunu haber vermişti. Ne var ki, insanın kendini beğenmişliği, bütün ahlaksızlıkların kaynağı olan o hayvanca tutkusu, dünya halkının doğru yola girmesine engel olmuştur. Kendini beğenmiş adam,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 Ama şunu da saklamayacağım ki, Ütopya Devleti'nin birçok özelliklerini şehirlerimizde görmeyi isterim. Bir umuttan çok bir dilektir bu. İşte Ütopya Adası'nın yasaları ve kurumları üzerine Rafael Heitledey'in öğleden sonra konuşması böyle sona erdi.